Adaletin Bu Mu Dünya Hukuk Güvenliği Peşinde Hazırlayan ve sunan Bahri Belen 94.9 Açık Radyo'da Adaletin Bu Mu programındayız. Yine baştan bir programla birlikte hazırladığımız arkadaşımız Avukat Aynur Tunçel var ve bugün... Yine bir başka avukat arkadaşımız, konuğumuz İstanbul Barosu. Avrupa Birliği e, Merkezi Hukuku e, Avrupa komisyonu. Birliği Huku, Merkezi değil misiniz değil, komisyonu. Değil, komisyonu O Komisyonuz. zaman sen kendin Hı. söyle eş başkan olduğunu biliyorum e, ama Avukat Cem Murat <gülüyor> Sofuoğlu Eş başkan değil mi Evet Avrupa Birliği İstanbul Parası Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu, komisyonu. Eş başkanı, evet. Çok komisyon var e. evet, Çok komisyon var Eskiden, eskiden komisyondu şimdi Çoğu merkez oldu Demek Yok, ki, Avrupa düzeyindeki e, komisyonlardan Söz etmiştim e, e, Buradan da anlaşılıyor, konuğumuzdan da anlaşılıyor ki e, bugün yine e, bu Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nin verdiği e, denetim e, süreci... Avrupa Konseyi Parlamenterler konsepti, Meclisi. Avrupa Konseyi, ne dedim? komisyonu. Evet. İşte ya, İkisi, komisyonu karışıyor. Çok... İkisi karışıyor. <gülüyor> bir, de, bir de ben dün, geçen oturumda Sayın Semih Kemal Masoza ile konuşurken e, başbakanın Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni ve Avrupa Konseyi'ni birbirine karıştırdığını söyledim. <gülüyor> Şimdi o programı da dinleyen varsa ve benim başbakan'a haksız bir eleştiri yaptığım düşüncesinde olanlar varsa onlar şimdi beni de eleştirecekler böylece. Aslında evet Ayrı bugün evet. Bu, biz, biz bugün yine e, çok önemli gördüğümüz için yani Türkiye'de yani konseyin e, Avrupa Birliği'nden farklı olaraktan e, Avrupa Konseyi üyesi olan ülkelerde insan hakları demokrasi ve hukukun üstünlüğü 'nün yerleşmesi konusunda örgütlü bir yapı olduğunu düşündüğümüz için yeniden bu konuyu konuşuyoruz. Evet, aynen Evet, Arpa Konseyi Parlamenterler Meclisi 24 Nisan'da Türkiye'yi yeniden denetime aldığını açıkladı. Ankara siyasi ve terör örgütlerine hizmet eden bir çıkış olarak bunu değerlendirdi. Ee, ve 19 tane de parlamenterler meclisinin taleplerini oluşturan bir dizi var. Onları geçen programda kısaca dile getirmiştik. Tabii her biri için ayrı program yapmak lazım aslında. Ee, ama hepsi tabii ki Türkiye'deki o her sürecinin ortadan kaldırılması ve insan hakları ihlallerinin ne bir an önce son verilmesiyle ilgili. Ee, aynı anda bu sürecin, bu denetim sürecinin... Ee, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine olan etkisini de tabii ki gündeme getirdi uzmanlar. Ee, sen de bir Avrupa Birliği hukuku uzmanı olarak neler söylemek istersin? Yani öncelikle e, neleri ele almalıyız? Sonra ayrıntılara gireriz. Türkiye, şu ikisi çok karışıyor. O yüzden başbakan'a ben hak veriyorum. Avrupalılar da karıştırıyorlar. Evet. Avrupa Avrupalıların bir kısmı karıştırabilir ama şimdi yani Avrupadaki e, e, bu konseye üye olan ülkelerden birinin başbakanını karıştıracağım pek sanmıyorum. <gülüyor> ya olabilir o dil suçmesidir. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> be, be, mecelle diyor ki beşer hatadan salim olmaz diyor. E, Latince'sinde errare humanum est hukuk kuralıdır bu. Yani yanılmak insani'dir. <gülüyor> o yüzden e, ...borçlar kanunumuzda hep yanılmayı işte hatayı düzelten hukuk <gülüyor> mahkemeleri kanununda biliyorsunuz o yanılmaları hatalara karşı şeyler vardır, hukuk kuralları vardır. Ben hoşgörüyle karşılıyorum. Avrupa Birliği Ko Konseyi başka Evet. Yani Avrupa Birliği Konseyi dediğiniz zaman o üye şimdi 25 oldu e, azaldı sayıları İngiltere gitti. <gülüyor> Onların başkanları toplanır. Cumhurbaşkanları ya da başbakanları. Avrupa Konseyi dediğiniz zaman işte Siyasi. bizim de kurucu üyesi olduğumuz 1949'da bir, kurucu üyesi olduğumuz Yunanistan da birlikte kurucu üyesi olduğumuz e, Avrupa Konseyi. Yani şu anda <gülüyor> üyesi olduğumuz. Bu ikisi karışıyor. Biz şimdi karıştırmadan soruyoruz Arpa Konseyi bizi denetim, <gülüyor> denetim altına aldı. Denetim altına aldım. Bu yeni bir şey <gülüyor> değil. Bu yeni bir şey değil. Daha önce de. 13 yıldan sonra. <gülüyor> 13 yıldan sonra. Evet. E, ve galiba e, yani bu Arpa Konseyi üyesi olan ülkeler içinde e, ikinci defa denetime giren tek ülke biziz. Evet. İkinci defa denetimdeyiz. E, şimdi bunun ekonomik etkileri bence. ...pek bir şey yok ortada. Yani e, ekonomik olaraktan gözle görülür bir şey, e, bu denetimden dolayı. Zaten durum... E, Zaten evet, çok fazla. Değildi, i̇ç evet. değildi. E, o yüzden bunun ekonomik olarak etkilerinden çok siyasi etkilerinden bahsetmek lazım. Bu da herhalde ilk başta Avrupa Birliği'ni, e, müzakerelerini yürüttüğümüz... ...fiilen askıda olan ama... ...kağıt üzerinde müzakerelerini yürüttüğümüz Avrupa Birliği'ne etkileri olabilir. Hı hı. Fakat onu da ben çok şey olacağını sanmıyorum. Ee, doğrudan bir şeyi yani nedir en büyük etkisi? Efendim bütün oy birliğiyle alınacak tabii bu karar. Avrupa Birliği ülkeleri, üye ülkeler biz müzakereleri askıya aldık diyebilirler. Hı hı. En kötü etkisi bu ama şu anda görüldüğü kadarıyla böyle bir şey yok. Hazırlık yok. Nereden bunu anlıyoruz? İşte yakında Sayın Cumhurbaşkanı ile Avrupa Birliği, parlamenterler, parlamentosu başkanı Donald Tusk ile e, Avrupa Birliği komisyonu başkanı Carl Juncker e, görüşme, görüşecekler. Demek ki şey devam ediyor müzakereler evet, müzakereler diyalog diplomasi devam ediyor iletişim ama 1999'da Türkiye'nin adaylığı kabul edilmişti hala devam ediyor e şimdi evet. o başka bir mesele e, 1999'da aday ülke, aday ülke olarak kabul edildi yanılmıyorsam evet. 2004 ya da 2005'te e, müzakereler Müzakere başladı, başladı resmen evet. ve hala e, açık uçlu devam ediyor 16 tane fasıl açıldı ee, ...bir tanesi kapandı... ...aç ve kapayla oldu. Bir tanesi... o ilk girişte zaten öyle. çok şey... ...bilimle ilgili bir... ...prosedürel bir şey evet. o... Uh -huh. ee, 16 altı fasıl... ...ucu açık göle gidiyor, ne olduğu da belli değil... ...bir sürü fasılda blokaj var... Evet. ...gerek e, Kıbrıs... ...Rum Cumhuriyeti'nin... ...koyduğu ve... ...gerek Fransa'nın koyduğu blokajlar var... Ee, ...o yüzden... E, ...Sayın Bakan Ömer Çelik... Ee, geçen dün yanılmıyorsam bugün 11 tabii dün 10 Mayıs'ta e, hukuk ve adalet güvenlik e, 23 ve 24. fasıllar yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarının açılmasını talep etti. Ki bence ilginç bir şey bu. Yani doğrudan da bugün işte o hali olağanüstü hali ve Türkiye'deki işte tartışılan ...konuları doğrudan ilgilendiren... ...kendi dedi zaten... ...işte dedi siz dedi bizi eleştiriyorsunuz... Ee, ...düşünce ve ifade özgürlüğü... ...temel haklar... ...tehdit altında burada ihlal ediliyor... ...gelin tartışalım bunları dedi... ...bence doğru söyledi... ...yani bu fasılları Avrupa Birliği'nin... E, ...eğer samimi ise hakikaten... ...aç bu fasılları... ...tam da dönemi... Bunları şimdi tartışalım... Şimdi, şimdi Avrupa Birliği ile ilgili bu fasıllar tartışılabilir... Ve zaten e, Sayın Başbakan bu e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kararından sonra, denetimi alma kararından sonra dedi ki yani Avrupa Birliği de dedi, ne yapacağını bir karar versin. Biz de ondan sonra bu konseyin bizi denetleme sürecine alan kararı ile ilgili ve bu arada yine konseyin yani bağımsız organlarından biri olan tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi e, İnsan Hakları Komiserinin e, açıklamalarını, tespitlerini e, e, e, dikkat biz de dikkate alaraktan bize dedi o üzerimize düşen şeyleri yapmaya çalışalım dedi ama Avrupa Konseyinin bu güne gelinceye kadar ki e, bir süreci var yani o süreci. Bile bile yani daha belki uyarılara rağmen e, dikkate almayarak e, işte gazetecilerle ilgili, milletvekilleriyle ilgili, ifade özgürlüğüyle ilgili daha belki uyarılarını işte genel sekreterin e, söylediklerini dikkate almadan böyle bir noktaya gelindi ve bunları da e, konsey parlamenterler meclisi bunları da söyleyerek bu kararı aldı şimdi. Elbette Avrupa Birliği ile e, Avrupa Konseyi e, birbirinden e, ayrı ama birbiriyle bağlantılı. E, fakat bu başka bir şey yani. Bu Konseyin aldığı karar başka bir şey. Yani siz Avrupa Birliği'ni bizi bize alın. Biz de buradaki sizin Konseyin bizimle ilgili aldığınız kararları e, yani yapmaya çalışalım e, gibi bir, bir anlamda bir e, siyasi tehdit. ...var veya pazarlık... A ...şeysi var. Ama Avrupa Birliği'nin... ...elinde konsey gibi ben seni izlemeye aldım... ...ya da işte... ...başka Hı -hı. bir tehdit aracı... ...yaptırım gücü yok. Şunu yapabiliriz, biraz önce söyledim... ...ben müzakereleri askıya aldım. Ya da sonlandırdım. Yani senin gibi bir ülkeyi burada istemiyorum. Oy birliğiyle alacağı bir karar bu. Bu zor bir karar. Yani bu Hı -hı. kararın ben alınacağını... ...açık söyleyeyim, hiç sanmıyorum. Onlar için... De zorlukları var. Tabii Türkiye için de bir bedeli olur bunun. Fakat onlara da ağır bir bedeldir. Ağır bir bedel gelir. O yüzden e, bir açık kapı bulunacak bir yerden devam edilecek evet, e, şeye ilişkilere. Bu, yani bunu yapacağını ben sanmıyorum. 2016 Kasım'ında e, yayınlanan ilerleme raporuyla ilgili e, bir değerlendirme yaparak belki yola devam etmek lazım. Dört tane öne önemli bölüm var. Türkiye-AB ilişkilerinin genel durumu Türkiye'nin tam üyelik için sahip olması gereken siyasi kriterlerdeki durum, yine ekonomik kriterlerdeki durum ve Türkiye'nin tam üyelik hükümlüklerinin üstlenebilirlik kapasitesi ve masada dört tane konu var. Bir tanesi bu geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti. Ve oradaki 72 kriterin 65'inin yerine getirmesi halinde, getirmesine rağmen 7 tanesinde çıkan sorun var. İkincisi Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı görüşmelerinin Türkiye bunun dışında kaldı. Kanada'yla yaşanan, Güney Afrika'yla yaşanan krizlerin, anlaşmaların Türkiye'ye etkisini biliyoruz. Ee, mevcut durumda her iki tarafında hem Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'nin kendi içinde e, sorunları ve Karşılıklı gerilim ve demin senin sözünü ettim şu müzakere fasılları 35'inin sadece 16'sı açıldı 16'dan bir tanesi kapandı diğerleri de çok blokaj, çoğu e, blokaj blokaj blokajda ya da bir takım ön çalışmaları yapmayı gerektirdiği için sorunlu şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirirsek mesela buraya gelirken ben hani biraz dersime çalışmaya çalıştım senin gibi bir uzmanın karşısında Esafir. doğru soru sorayım diye e, bugün Noam Chomsky <gülüyor> bir açıklama yapmış. E, diyor ki Cumhuriyetçi Parti dünyanın başına gelecek en büyük felakettir. E, çünkü Obama'nın yaptığı düzenlemeleri bu iklim değişiklikleriyle ilgili ki Açık Radyo bu konudaki en duyarlı ekibe e e e sahip. Evet, evet. Her sabah e e iklim politikalarını tartışarak başlıyoruz güne Sayın e Ömer sayesinde. Ve bu konuda dünyada sanıyorum bu kadar ciddi bir fikri takip yapan Başka bir odak olmadı. yok herhalde. Şimdi bugün Trump diyor ki bu sahtedir diyor yani. iklim değişiklikle ilgili sorun sahtedir. Obama'nın yaptığı düzenlemeleri ortadan kaldırdım. Yani her şey birbiriyle o kadar ilgili ki Dolayısıyla hani e, bunlarda ne söylemek zor Geri kabul ne olacak? E, vize e, olmadı. E, 2016'nın e, Haziran'ı geçti, Kasım'ı geçti. Bunları da etkileyecek mi? O hal e, ortadan kaldırılmadan ne yapabiliriz? E, o anlamda hani müzakereler tamam ama e, burada biz kendi içimize bir iyileşme yaşamadan acaba Avrupa Birliği'nin e, bize ...yanaşması, yakınlaşması ya da süreci hızlandırması söz konusu olur mu? Valla şeyde dış politikada böyle duygularla, hislerle falan hareket yok. Her, her taraf dün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi hani kazan kazan prensibi dediği... ...onun ben de biraz daha açayım onu söylediği çıkarlar, karşılıklı çıkarları iki tarafında. Avrupa Birliği ile tabii oradaki Avrupa Birliği'nde derken bloku kastetmiyorum... ...oradaki merkez ülkeler yani hı hı. Almanya, Fransa gibi temel merkez seçimler oldu. E, şimdi Mer işte. Almanya'da seçimler var Eylül ayında tabii o o da önemli yani böyle bir e, buradan bir göç akımı göç başlaması göç dalgasının başlaması Merkelin pozisyonunu son derece güçlen e, güçleştirir. Güç. Zor durma tabii söyler. mülteciler bakımından. Hı hı. ama ben buna ihtimal vermiyorum Türkiye bunu yapmayacak yap yani hep yaparım şeyi var fakat. ...yani insani şeyleri... ...kullanmak... ...o kadar kolay değil... ...her açıdan... ...hem hukuki hem ahlaki açıdan... ...insani unsurları... ...etkenleri, faktörleri kullanmak politikada... Hı hı. ...ama bu bir tehdit... ...yani bugünkü... ...bu Türkiye ile bana göre... ...benim şanslı fikrim... ...Avrupa Birliği arasında yaşanan o krizin başında da... ...bir numara budur... ...yani globalizasyon... ...dediğimiz o... ...yeni dünyadaki yeni oluşumun... ...getirdiği sonuç... E, ...eksenin doğuya kayması... ...ekonomik eksenin... ve ...batıda bir şey... ...ekonomik e, kriz... E, ...işsizlik... E, ...fakirleşme gibi şeylerin doğması... ...bunun karşında da yabancı düşmanlığı... ...işte yabancı işçilere karşı... E, ...bir e, hareket... Evet. E, ve, ve, ...ve ırkçılık... Bir herhalde, ...ırkçılık bir de bu işte... E, e, ...gerek... Bunda tabi işte bu Müslüman yere, şirya, eskiden Yahudilerdi de, şimdi Müslümanlar oturdu oraya. Evet İslamofobi. Evet buraya Yahudilerin yerine şey oturdu Batı'da, evet. daha doğrusu Avrupa Birliği'nde, Amerika'da daha bu nisbi... Trump görüyoruz şeyini ilk çıkışında biliyorsunuz altı İslam ülkesi gibi böyle çok ırkçı çok Ayrıca. asla kabul edilemeyecek ayrımcı bir karar aldı. Yargı onu durdurdu. Yargı durdurdu. Hatta işte belki Noam Chomsky biraz fazla haksızlık etti Cumhuriyetçi Parti'ye <gülüyor> partisinin e, yani işte senatosu, senatodaki partililer de engelledi sanıyorum. Ayrıca bir de mesela bu e, iklimle ilgili e, en büyük felaketi dikkat çeken eski işte NASA başkanlarından biri de Cumhuriyetçi partili ve hakikaten Obama seçildiği zaman dedi ki yani dünyanın sürdürülebilir geleceği için Obama'nın seçilmesi şanstır. Ama bunun için de işte şu santralleri durdurması gerekir demişti. Yani Cumhuriyetçi partinin bile tamamı değil de işte Trump'ı ve... Bence de Cumhuriyetçi Parti'ye kadroyu. biraz haksızlık ediyor. Ee, herkes şey zanneder. Birinci ve İkinci Dünya Harbi'nde Amerikan başkanlarının demokrat olduğunu zanneder. Halbuki ikisi de Cumhuriyetçidir. Wilson, Almanya'ya savaş ilan eden 1917'de e, ve... Roosevelt cumhuriyetçidir. İkisi de cumhuriyetçidir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ben dağıtıyorum konuyu galiba. Evet ben sorularımı soramıyorum. <gülüyor> Hep öyle oluyor zaten. Ben şey merak ediyorum. Bu Brexit meselesi. Yani şey Macron kazanmasaydı ...onlar, Fransızlar ne yapacak? Ya kötü işte, o kötü olurdu tabii. Avrupa Sıra Birliği... Hollanda var, orada da bir tabii, ırkçı söylen yükseliyor yani, yabancı Çünkü iki, iki tane Avrupa Birliği'nin temel ülkesi var. Biri Almanya, biri Fransa. Bunlar evet. zaten öncülük ettiler. Evet. Ee, 1957'de kurulurken... ...onların gücüyle, yoksa Luxemburg'un ne şeyi var ya da... ...savaştan çıkmış, harab olmuş İtalya. Hollanda harab olmuş İkinci Dünya Savaşı'nda. Belçika, silindiri Hı -hı. gibi geçmiş Almanlar... Yani hiçbir şeyleri yok, etkenleri yok. Bu iki ülkenin anlaşmasıyla... İsek şey, iki en büyük muarız ülke diyelim. Savaşın... İki muarız ülke. O Deklarasyonu deklarasyonuyla geçen gün kutladığımız Avrupa Birliği günü 9 Mayıs. şuman Fransız Dışişleri Bakanı. Büyük ihtimal Alman şeyde var. Soyadından anlıyoruz onu. Kanada var. Yani herhalde Alsace-Lorraine falan, Strasbourg'dan. Onun deklarasyonuyla... O da şey yiyen, darbe yiyen savaştan... Tabi yiyen, darbe yiyenlerden. yiyenlerden. Ya yani Avrupa Birliği projesi aslında bir barış projesidir. Yani Avrupa Birliği dağılacak. Dağılmaz. Dağılması demek savaş demektir. Yani, Herkesin hem, bir birliği hesabı hem, var. Hem birinci dünya hem ikinci dünya savaşı çıkmış. sonrası yaşanan acıların e, sonucunda... Onun onu sonunda kurul bir daha savaş olmasın diye kurulmuş. Hı. Ve Avrupa'da şeye kadar en azından hakikaten... E, ...şeyi... 1957 Roma anlaşması'nı şey alırsak 57. 12 Mart 1957'dir Roma anlaşması. E, AET'nin kuruluşu evet, yani Avrupa Konseyi Ekonomik Toplum. <gülüyor> Konseydi değil. 49 o. <gülüyor> İkisi karıştı gene. Avrupa Ekonomik Topluluğu evet. e, Roma anlaşması 1957. 12 Mart 1957. 60 senedir Avrupa Birliği'nin Avrupa'da savaş sadece lokaldir şey olmuştur... E, o da bence günah vardır Avrupa'nın e, aslında. Anlaşmaları sözleşmesi de 50'dir değil mi? Evet. Tabii, insan Hakları arpa Sözleşmesi Mesleği, Eylül, tabii 50 tabii, tabii ama evet. yani 1949-1950 evet, ondan bahsetmiyorum. Konseyin 40, kurması 50'de 40... sözleşmenin imzalanması. Türkiye'de hemen imzaladı ama e, e, tabii 48 yürütü, işte o, insan hakları, hakları evlensel evlenler, bayanlar, 45 Birleşmiş evet, Milletler'in Dünya Savaşı sonrasında derdiği gibi barışı sağlamak için. Peki Avrupa kıtasının bütününde politik bir istikrar var mı? Demokrasi ve insan haklarına saygının sağlanması, bu... somut durum ne? Bu ırkçılık yükselmesi mi? selesi Brexit, İngilizlerin çıkması yeni durumu nasıl? Yani zaten kendi içinde sorunları olan ya, bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi İngilizlerin çıkması, İngiltere emperyal geçmişi olan bizim gibi. Hı -hı. Yani bu anlamda e, problemli bir ülke tabii. Bunların Hı -hı. çünkü bizim gibi emperyal geçmişleri var. Yani İngiliz imparatorluğu tarihin gördüğü en büyük imparatorluktur. Toprak, kontrol ettiği toprak ve nüfus bakımından. Tarihin gördüğü en büyük imparatorluktur. Güneş batmayan, batmayan ülke, olabilir. evet. Hong Kong'ta güneş doğarken Falkland adalarında güneş batıyor. Birleşik <gülüyor> bir, müthiş bir e, güç <gülüyor> olmuş zamanında <gülüyor> 200 sene. Şimdi böyle bir şeyi içeri almak tabii De Gaulle kabul etmedi e, İngiltere'yi. Avrupa <gülüyor> Birliği'nin daha doğrusu ekonomik topluluğunun kurulduğu dönemler, <gülüyor> ilk dönemlerde 1963'te başvurdular. Reddetti. "Turu batıdır." dedi. <gülüyor> Şey için e, İngiltere için Amerika'nın turu atıdır dedi. 67'de bir daha başvurdular, gene kabul etmedi. Dögel sağdı. İşte 69'da vefat etti. George Pompidou onun Hı -hı. yerine gelen Fransız başkanı e, işaret verdi, başvurun dedi. İşte 73'te e, anlaşma imzaladılar ve 75'te tam üye oldu. Yani Dögel ölümünden Hı -hı. sonra Dögel bunu gördü. Çünkü Dögel De devlet adamı şeyi görüyor. Hı -hı. E, yani şey. Görüyor savaş, tabii yani Savaşlardan çıkmış şeyi biliyor Ve hele İngiltere savaş. ile Fransa arasında da Tarihten gelen bir e, uyuşmazlık vardır Napolyon savaşları Ta 1900'lerin başına kadar Birbirlerine hiç hoşlaşmazlar e, 1900'lerin başına kadar O zoraki birliktelik e, Bir dünya savaşına giden Almanya tehdidiyle olmuştur ...çünkü... ...Zorakir'de komşular zaten yani... ...e komşu ama işte Almanya tehdit etmeye başlayınca... E, evet. ...güneş... ...topraklarında güneş batmayan imparatorluk için... ...Wilhelm'in lafıdır, ikinci Wilhelm'in... ...bize de güneşte bir yer... E şimdi Güneş'te nereden alacak? İngiltere'den alacak. Fransa'dan alacak o yeri. Şimdi o yüzden savaşın çıktı. sebebi de budur. Ö özet olarak. İngiltere çıktı ve e, şu söyleniyor. Avrupa Birliği... Evet ben hep konuya çekmeye çalışıyorum. <gülüyor> e, Avrupa Birliği'nin bütün isteklerini Türkiye yerine getirmeye çalışsa ve getirse bile... Zaten bu İngiltere'nin çıkışından sonra ilk beş sene yeni bir e, üyenin... ...tekrar iç yapıya kabul edilmesi Avrupa Birliği şu anki somut durumu içinde zor deniyor. Tabii söyleyeyim bakın evet. şimdi yeni birçok üye var değil mi? Yeni girdi Bulgaristan, Romanya, evet. işte Slovakya falan. Daha bunları hazmedemediler. Değil mi? Yani gitmiş gittiniz mi bilmiyorum Bulgaristan'ı, Romanya'yı. Hele Yunanistan'ın şu andaki hali işler acısı. Yani evet. Avrupa Birliği bunları hazmetmeye çalışıyor ki nüfusları bunların hani bizim... E, ...nüfusumuza oranla Çok, hiçbir şey değil. E, devede kulak bile değil. Değil yani. yani. Bunları hazmedemiyor. Ve bir ciddi bir ekonomik kriz var. E, şeyde. İşte İngiltere çıkmış. İngiltere'nin çıkışı bir sürü yardımı katkıda e, şeylerin, ülkelerin biliyorsunuz e, birliğe şeyleri var. Katkıları var. İngiltere dolayısıyla bunları... Aslında çıkış amaçlarından bir tanesi bu. Ben niye para vereyim yani... ...Bulgaristan'a ben niye para vereyim... ...Romanya'ya, Polonya'ya ben niye para vereyim... ...bu insanlar niye bana gelsinler... ...benim ülkemde iş, insanların benim işsizken... ...niye çalışsınlar... E, ...işsizliğe sebep olsunlar... ...şeyi bu... E, beklenti bu yani... ...bu sıkıntılar aşılmadan... E, ...Türkiye'nin üyeliği zaten, zaten kolay kolay... kolay e, değil... ...yani e, gerçekçi olmak lazım... Başka bir şey daha söyleyeceğim. Sorun ne olur? Tabii Tut tabii. Ben zaten Şimdi ekonomik olarak mesela Hı. raporda geçiyor Hı. ilerleme raporunda Türkiye ekonomik şeyler. Ya yani bugün yani 11 Mayıs, yani 12 Mayıs Türkiye üye oldu. Tam üye oldu. Burada bir işletme batar Türkiye'de. zaten oraya gelmek zor. Birçok işletme batar. Yani şey olarak bizim e, en azından gıda sektörü. Gıda sektöründe e, o e, kriterlere ulaşmamız lazım. Düşünebiliyor musun? Oradaki bisküvitler, çikolatalar, peynirler, aklınıza gelebilecek süt, her şey bir anda buraya akmaya başlayacak. Hollanda'nın, Danimarka'nın işte Fransa'nın e, oradan yine bir sürü ürünme olanak Yok tabii rekabet mı? etme olanak... Burada hı hı. patır patır işte. Atlantik iştirmeden... Anlaşması gelirse Amerika'yla yandık de o... zaten, değil mi? O da Şimdi bir bu işin bu cephesi evet. var. Ee, evet. bizim mesela İklimle ilgili, çevreyle ilgili birçok kriteri yerine getirmemiz lazım. Şimdi çok oradaki sağ. çimento fabrikası ya da işte demir çelik fabrikası o kriterleri yerine getiriyor, birçok maliyet ödüyor. Siz yerinize yerine getirmiyorsunuz, o maliyet ödemiyorsunuz. Bu haksız rekabet. Yani o ...daha pahalıya üretiyor ürünü... ...siz hı hı. daha ucuza üretip... Yani ...çünkü o kriterleri yerine getirmiyor. ücreti de yüksek tabi Avrupa'da. Efendim? Emeğin ücreti de yüksek. Emeğin ücreti yüksek. E, bir de e bu yüksek. tür faktörler var. Çevre faktörlerini... E, ...şeylerini, e, kurallarını yerine getirip... ...maliyeti arttırıyor orada tabi. E siz yerine getirmeyerekten... ...haksız rekabet yaparsınız. Bu da olmaz falan falan. E, evet. Bir şey daha söyleyecektim... ...unuttum. <gülüyor> Evet. Ben şey söylemek istedim, sen hatırlarsın. Ee, ayrıca yani diyelim ki hadi gel Türkiye dediler. Hani mümkün değil ama. Varsayalım. Sen o konuda zaten bir şey söyleyecektin. Heh, Transatlantik ee... anlaşması ha, söyleyecektim. Evet. Tamam söyle. Şimdi bizim Avrupa Birliği ile aramızda bir e, gümrük birliği. Evet. Buna anlaşma diyorlar. Onlar anlaşma diyor ama yanlış anlaşma değil. antlaşma olsa... Malum hukukçusunuz bu gümrük birliği antlaşmasının millet meclisinin onayından geçip resmi gazetede yayınlanması lazım. Cumhurbaşkanı tasdikinden sonra öyle bir şey yok. Bu <gülüyor> 1900 e, Ankara Antlaşması'ndan sonra <gülüyor> şey yaptım... <gülüyor> Tarihle 1963 Ankara Anlaşması 12 Eylül, 1963 Ankara Anlaşması'ndan sonra 1971 katma protokol 73'te yürürlüğe girdi. Hı hı. 22 yıllık geçiş süreci öngörüyordu. Evet. Gümrük birliğini hedefliyor Türkiye hı hı. ile Avrupa Birliği. Bu katma protokol anlaşması e, sözleşmesiyle, antlaşmasıyla. Bunun sonunda hatırlarsın 1984 yılında böyle bir anda panikledi çiller hükümeti vardı. Bir de şeyler yerine getirilmedi çünkü taahhütler. Son dakikada kaanlıkta kararnameler çıkmaya başladı. Endüstriyel tasarım, işte markalar, patent. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü Avrupa o zaman birliği yok. Gümrük Birliği Müktesebatı ile ilgili bir takım mevzuat. Gümrük meslek. Birliği için. Evet. Sadece Gümrük Birliği. Yani biz Avrupa'nın sadece gümrük birliğine üye oluyoruz. O zamanlar bunu şey diye e, lanse etti hükümet işte Avrupa'ya giriyoruz falan diye. Gümrük Birliğine biz üye olduk. Fakat o anlaşma ya da o bunun hukuki adı da bir taksim 95 sayılı ortaklık konseyi karardı. Çünkü bir tane ortaklık konseyi var. Avrupa Birliği karşımızda o tarihte hala öyle. Türkiye bir tarafta. İkisinin vermiş olduğu bir karar bu. Neye göre? 1973'te imzalanan 75'te yürürlüğe gelen katma protokole göre. Biz işte taahhütlerimizi iki taraf yerine getirdi ve gümrük birliği üyesi olduk. Gümrük birliğine taraf olduk Avrupa Birliği'ne. Şimdi burada yapılan bir anlaşma. Transatlantı'ya e geleceğim. <Gülüyor> Bu şeyde, müzakerelerde bir eksik çıktı. Üçüncü ülkelerle Avrupa Birliği'nin imzaladığı sözleşmeler Türkiye taraf olamıyor. Yani evet. seyrediyor onu. Şimdi ne yapacak? Ne demek bunu anlatayım dinleyicilere. Ee, Avrupa Birliği ile Amerika Kanada arasında imzalandığında... Evet. Bir Kanada'dan, Amerika'dan hı. gelen, Avrupa'ya gelen mallar gümrüksüz olarak Türkiye'de Türkiye. gelecek. Şimdi hı hı. bu kötü bir şey tabii. Hı hı. Karşılığında bizimki gitmeyecek oraya. Evet. Kaşında gitse anlarım. iyi. yani. Onun için zaten onlar ortak biz pazardı. Bu atlanan bir şey şeydi. Evet. Ee, bu müzakerelerde biraz aceleye geldi. Bir sürü şey vardı. Bir tanesi Tabii, dava açmak için de yine izin gerekiyor. Ya dava, yani, dava açamıyorsunuz açamıyorsun. en şey yani. Hem sen kadı de, söyledin. E, e, e. Bana göre hukukçu olarak en önemli en şey, önemli şey. Ee, biz evet. şeye gidemiyoruz. Ee, Avrupa Birliği'nin mahkemesine gidemiyoruz. İnsan hakları değil şey. Evet, milyon e, milyon Strasbourg değil. Evet, evet. Lüksemburg'taki Adalet av Divanı. Avrupa Birliği evet. Adalet Divanı'na İzin vermeleri gerekiyor. Hem kadın hem i̇zin dava var. Yok taraf olamıyoruz, olamıyoruz. Bu Hem yani davulu evet. biz taşıyoruz. Topmağa evet. onlar vuruyor. Müzakerelerde Müz atlanan şeyler. Evet bunlar. çok önemli. Ve bir şey daha ara vermek gerekiyor herhalde. Bir de hayır e, referandum meselesi var. Bu şartlılık anlaşması gereği. Diyelim ki e, her şey halloldu. Ondan sonra da Türkiye'nin e, üyeliğe kabulü için her üye devletin İl kendi hayır, içinde. Hayır hayır yok öyle Hı. bir şey yok. Bunda Fransa. Özellikle Şirak döneminde kamuoyunu yatıştırmak için böyle bir şey getirdi. Evet, onu açmanı istiyorum ben de zaten. Yani e, Malta referanduma gitmeyecek. Malta Avrupa Birliği'ne üye bir ülke. Slovakya referanduma gitmeyecek. Parlamentosu kanunlaşması lazım. Yani bütün üye ülkelerin parlamentolarından ya da nasıl kanunlaşıyorsa ülke sistemine göre, e, hukuk sistemine göre parlamentoları ya da referandumda ya halka gidip referandum. Bunu da... sadece Fransa bildiğim kadarıyla başka bir ülke yok. Fransa referandumda soracağım dedi. Zaten bu başlı başına bir engel. Bugün sorsanız herhalde 70'le 80'le hayır çıkar şeyde Fransa'da bugün itibarıyla. Tabii Macron'un en son şeyi Naziv benzetmesi üzerine e, sert çıkışı akıllarda. Yani Türkiye yetkilileri Avrupa değerlerini hedef almakla saygısızlıkla suçlamıştı bu e, e, ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın... ...Almanya'dan Hollanda'ya geçiş sırasında... ...toplantılara izin vermemeyle ilgili... E, ...dolayısıyla dediğin gibi Fransa'ya kalırsa... E... Bunlar çok önemli değil, bunlar unutulur. Seçimlerde şey yapılmış Bir, şeyler. Bugün Fransa'nın en büyük korkusu... ...Müslamofobi, <gülüyor> oradaki İslami e, DAEŞ'in... ...terör faaliyetleri ve işsizlik. <gülüyor> yani bizim işimizi bu... Zaten bu Polonyalılar, Romenler başımıza bela yani. oldular, üye oldular, Bulgarlar doldu buraya. Şimdi bir de Türkler gelecek. Biz işsiz kalacağız falan. Bütün hikaye burada yatıyor. Zaman varsa bir şey Hı -hı. daha ben söyleyeyim. Bir, bir de aradan sonra konuşalım Peki Peki. Evet, tamam. tamam. evet bir müzik arası veriyoruz. Amal Matluhi ve Kenti Horra. Bir kısmını dinleyeceğiz. Hepsini dinleyemeyeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Adalet'in Bu Dünya programında hukuk güvenliği peşinde koşuyoruz. Yorulmadan koşuyoruz. Evet bugünkü e, konuğumuz e, Cem Murat Sofoğlu meslektaşımla Aynur Hanım'la birlikte Avrupa Birliği hukukunu konuşuyorduk ve son olarak e, sözünüzü <gülüyor> sizi dinlendirmek için e, biraz yarıda kestik. Evet. Şey e... Problem esas e, Avrupa Birliği ile daha doğrusu Avrupa Birliği merkez ülkeleri kurucu Almanya ve Fransa ile e, Türkiye arasındaki esas sorun, sorunlardan başlıcası Türkiye tam üye olduğunda Avrupa Parlamentosu'nda çok önemli bir sandalye sayısına sahip olacak. <gülüyor> Almanya birinci halen o nüfus dolayısıyla... ...koruyor ama rakamları tam söyleyemeyeceğim şimdi. Türkiye ikinci sıraya oturuyor. Ve Fransa. Böylece e, tabii Fransa altımıza düşüyor. Türkiye oradaki dengeleri bozuyor. Bozacak. Ve e, bir anda Akdeniz ülkeleri... ...Türkiye'yle iş birliği yapmaya kalkacak. Çok büyük ihtimal Kuzeyliler iş birliği yapmaya kalkacak. Çünkü e, Almanya'nın ve Fransa'nın... ...o hakimiyetinden rahatsız bunlar. Bizim Orada de da dengeler var. birliği yapacaklar Kuzeyli. Tabii Türkiye ile. İlginç. Tabii. Yani, İlginç. Bakın bugün... <gülüyor> ...Akdeniz ülkeleri, İspanya... E, ...İtalya... E, ...Yunanistan, Portekiz... ...Türkiye'nin üyelerine karşı değil. Bir tane şey duyamazsınız. Destekliyorlar. Ilginç. i̇lginç bir şekilde İsveç... ...destekliyor. Çok sevdiğinden... ...dediğim gibi... Dış İsveç'te o kadar aşk. Türk ve Kürt... E, Sebebi e, ne biliyor musunuz? Neden destekliyor? E, Türkiye ile birlikte... ...daha sulanacak, daha... ...genişleyecek, işte ço çoğunluğu kaybedecek... ...Almanya parlamentoda. Böylece müttefik alıyor kendisine. Çünkü... ...ben şeyden duydum bunu, bir İsveçli diplomat söyledi... ...biz dedi yok olmaktan korkuyoruz dedi... ...Avrupa Birliği içinde... Hmm. Yani Erimekten Türkiye ile ittifak mı yapacaklar? Tabii, siyasi ittifak... Evet. Yani birlik içinde, çünkü birlik içinde... ...koalisyonlar var... ...öyle yekpare, homojen bir birlik yok ki... ...karşımızda... ...çok büyük ihtimal Balkan ülkeleri, Bulgaristan... ...Romanya, hatta Yunanistan... Ama buradaki Aynen bir şey soracaktı de ben ben araya girmek istemiyorum Aslında bir bağlantımız olacak. Ondan sonra belki hani geleceğe ilişkin bir şeyler söylemek lazım ama şimdi bu 2016 yılının Kasım ayında çıkan rapora karşı eleştiri getirenler artık bu karne niteliğini yitirmelidir diyor raporlar. Yani Türkiye için bir karne boyutuna gelmiştir ve Türkiye'nin içinde bulunduğu somut koşulları da anlayamıyor diyorlar ve bu terör meselesi var. Aslında bir başka programda Saat, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki bu terör tanımıyla ilgili çıkan gürültüyü daha hukuki ve teknik düzeyde tartışmanın dinleyicilerimiz için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyle bir çalışma yapacağız. Terör algısının da IŞİD'le sınırlı olduğunu söylüyor. Yani Avrupa Birliği. Yani şey Avrupa Birliği'nin raporunu eleştirenler diyorlar ki bakıldığında Türkiye hem PKK ile hem fetöyle hem IŞİD'le mücadele ediyor. Türkiye'nin terördeki tek sorunu IŞİD değil ama Avrupa Birliği IŞİD merkezi olarak meseleye bakıyor diyorlar ve bu güvenlik özgürlük hikayesinde de Avrupa Tabii kayıtsız şarjsız, sınırsız özgürlüklerden yana ama Türkiye'nin özel koşulları var. Türkiye'nin iç politikası ve terörle mücadelesi ve yakın çevresinden kaynaklanan güvenlik tehditinden dolayı özel koşullarının dikkate alınması gerekirdi bu raporda deniyor. Ve 19 Kasım'da sanırım bu rapor yayınlandı. 14 Kasım'da size yılbaşına kadar süre veriyorum dedi Recep Tayyip Erdoğan. Ee, o, ne oluyorsa olsun diye. E, ne olduğu ortada yani şu ana kadar bir gelişme olmadı. Üzerine bir de bu Avrupa e, Konseyi Parlamenterler e, Meclisi'nin şeyi geldi, denetimi geldi. Tam da o noktaya bağlamak istiyoruz. Ben zaman varsa Mümtas Hoca'nın esprili bir açıklamasını söylemek istiyorum. Aradan sonra da sonucu konuşuruz belki. Diyor ki çok kendine özgü Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri Avrupalılar Kudüs'ü kurtarmaya giderken Araplarla boğuşacaklarını zannediyorlardı ama Asya'dan gelmiş bıyıkları aşağı dönük insanlarla karşılaştılar diyor. Ve Türkiye'nin adını bile onlar koydu. Türkiye diye bir ...isim yoktu tarihte. Haçlı seferlerinde İtalyanlar ilk defa evet. Türkiye. Türkiye diyorlar. ve 18. yüzyılın sonuna geldiğinde Türkler artık mücadele etmekten yorulunca... ...ya nerede hata yapıyoruz diye ya? Avrupalıları daha yakından tanımaya başlayınca onlara aşık oldular diyor. Yani ...ve bizim Avrupa Birliği'nden çıkmamıza imkan yok... ...bizim bir tek yanlı aşkımız var... ...ama bu aşkın yerine gelmesi için... ...gerçekleşmesi için bir takım koşulların... ...yerine gelmesi lazım... ...yani seni cahil buluyorsa git biraz kitap okuyor, ...oku diyor... ...seni beğenmiyorsa bir aynaya bak... ...berbere git... ...biraz zaman tanı, acele etme diyor... Şimdi acaba bizim kendimize aşık mı etmemiz lazım? Tabii böyle hoş olmayan üzücü bir tanımlama bu ama sen ne düşünüyorsun? Yani Avrupa Birliği sadece insan hakları mücadelesinin Türkiye'de geldiği nokta ve şu an zirve yapan o hal ve diğer koşullardan dolayı mı bu son çıkışı yaptı? Çünkü o hal içinde çıktı bu rapor 2016'nın Kasım ayında ve bakıldığı zaman birkaç şey çok önemliydi. Ee, yoksa ekonomik nedenlerle mi bundan sonrasını nasıl görürsün? Bunu, bunun cevabını vermeden araya girelim değil. çünkü konumuz bağlı Hı -hı. vaziyette bekliyor bizi. Evet, şimdi eski Diyarbakır bara başkanlarından meslektaşımız Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekili ve CHP'nin birçok organlarında yer almış bir konumuz. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok saygılar ciddi dinleyenlere. Sağ, sağ olun. Şimdi size aslında bugün hem sizinle hem de e, Mithat Sancar hocayla konuşacaktık. Çünkü e, referandum sonrası e, yürürlüğe girecek e, önemli hükümlerden birisi. Adı artık e, e, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu değil de Hakimler Savcılar Kurulu olan e, kurula Cumhurbaşkanı tarafından atanacak e, üyeler konusunda hem Anayasa Komisyonunda hem Karma Komisyonunda ki çalışmalara katılmama kararı verdi Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP ve aday göstermeyeceklerini söylediler. E, bu, bunun e, sebeplerini e, açıklayabilir misiniz? Yani, tabii ki şöyle yani Anayasa değişikliğinin e, yürlüğe girmesinden sonra ki bize göre bu siyaseten meşru değildi. Kuken de meşru değil çünkü yani bu, bu şeyi meşru olarak görmüyoruz. Hiç önce onu ifade edeyim. Görmeyeceğimizi ifade ettik. E, anayasa ama yani sonuç itibariyle Eresli Gazetesi yayınlandı ve yürlüğe de girdi. O da diğer tarafı. E, bu anayasa değişikliği hemen yürlüğe girecek. Üç ana, üç temel hükmü vardı. Bir tanesi e, işte Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partisi'ye üye olup genel başkan olabilecek. Onu zaten iyi oldu. Girdi. ...üye oldu ve gerçekleştirdi. İkinci Yakında genel gerçekleştirdi. başkan olacak. Evet. Yani zaten... ...şeyi kendi mülkü olarak görüyor... ...Adayat'ta Kalkınma Partisi. Aday olacağım demedi, partimin başına geçeceğim dedi. Evet. Bu da yani o siyasal parti hukuk bakımından... ...sorunlu bir kavram olduğunu da... ...bizi dinleyen dikkatini sunuyorum. Yani siyasi partilerde genel başkan adayı olunur, Genel başkan olmaz. Evet. Evet. Ee, i̇kinci değişiklik, ee, yani şu anda KİSK'nın tamamen e, yürütten kaldırılması 13 Eylül, iki daireli bir yapıya dönüşmesiydi. Bunun için anayasa, mecliste anayasa zaadat komisyonlarında oluşan karma komisyona müracaat yapılacaktı. Ki yapıldı. Birçok hakim ve savcı başvurdu da bulundu. Bunlar içerisinden 3 2 çoğunlukla e, üye seçimi yapılacaktı. 3 2 dediğim şu, e, 52 üyesi var karma komisyonlu. Evet 52 üyesi var. Bunun 30 üyesi Adalet ve Kalkma Partisi'nin, 4 üyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 12 üyesi Hürmet Halk Partisi'nin, 6 üyesi de Hakkıdan Demokrasi Partisi'nin toplam 52 üye var. 3 2 çoğunlukla seçilecek. Zaten yani başkan hakimlerin siyasal kimliği ortada. Hepsi bir aidiyetten geliyorlar. Başkanların büyük çoğunluğu. İkinci olarak da yani katılıp o, o oylamayı meşrulaştırmanın meşru olmayan bir anayasa oylamasından sonra e, mecliste e, katılıp meşrulaştırmanın da bize göre bir anlamı yok. E, Yasal de, olabilir, bu, resmi gazetede yayınlanmış olabilir ama meşru ama değil bu, meşru olmadığı evet, için de bizce hukuki değildir evet, diyorsunuz. Evet, yani o kurula katılıp oylamaya katılıp e, meşrulaştırmanın e, çolcu bir yapıdan seçilmiş, Görülmüverdi, bize göre bir anlamı yok. O nedenle e, yani komisyon eş arkadaşlarımız katılmadılar. Genel Kurul bakımdan da öyle tahmin ediyorum ki Genel Kurul bakımdan da haftaya Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul bakımdan da e, aynı tutumu izlemeye devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. O kararı zaten Merkez Youtube Youtube Grup Yönetim Kurulu birlikte karar verecekler. HDP'nin de yani, gerekçeleri aynı mı Sezgin Başkan? HDP'nin de hemen hemen. O da e, yani aday e, Göstermeyeceğini söyledi Evet e, Şu anda, şey şu anda e, MHP'den ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Aday gösterildi Evet onların e, 34 üyesi var 32 oyla seçecekler Zaten uzlaşmışlar Yani evet. seçeceği konusunda 21 ee, üye e, genel kuruluna teklif edilecek. 21 üyeden yani 7'si genel kurul tarafından seçilecek. Şöyle, yani şunu özellikle belirtmek isterim. 2010-12 Eylül'de Anayasa Değişikliği yapıldı. Ee, 2010 tarihinden önceki SAK layı edildi. 2010-12 Eylül ile 12 Eylül Değişikliği ile yeni bir SAK yapısı getirildi. Şimdi o zaman da yani o 12 Eylül 2010 değişikliğindeki önceki HSYK de bana göre demokratik, çoğulcu, yargı bağımsız sağlayan bir yapıda değildi. Ama 2010'dan sonraki düzenleme daha berbet hale getirdi ve daha siyasallaştırdı HSYK yapısını. Şimdi kuşkusuz ve mesajlayacağın siyasal görüşleri olur. Yani Ancak siyasal kimlikleri olmaz. Evet, evet, yani e, tarafsızlık ilkesi getirildi, bağımsızlık ilkesinin yanında tarafsızlık ilkesi getirildi ki kaldı ki bu işte şey açısından e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki adil yargılama hakkı açısından zaten hem tarafsız hem bağımsız olmaları bağımsız gerekiyordu. Ama böyle şimdi göstermelik bir kavramla evet. Yani taraf olmakla tarafsız olmuyor zaten de. Yani şöyle. Ee, 2010 değişikliğinden sonra e, yargıç ve savcılar siyasal kimlikleriyle seçildiler. HSYK'ya bir siyasal aidiyetle seçildiler. Şimdi ise ondan daha da ötesi e, doğudan doğruya siyasi parti aidiyetiyle seçiliyorlar. Evet. Böyle bir yani, e, hakimler ve savcılar kurulu karşımızda olacak. Dolayısıyla her ne kadar anayasada tarafsız yatsa da bağımsız yatsa da bu seçim yöntemi Hakim ve savcının siyasal kimlikleriyle seçilecek oluşları doğadan doğruya bağımsız ve tarafsız ortadan kaldıran bir yapıdır. Bize göre yani objektif görüntü olarak da adil yargılanma hakkını ihlal edecektir, değil mi? Kesinlikle öyledir ve yani görünüm olarak tarafsızda bağımsız olmayan bir yapı içerik olarak da tarafsızda bağımsız sağlayamaz. Ee, Sezgin Başkan, bu arada meclis birkaç kezdir toplanamıyor. Bugün de toplandığı mı bilmiyorum da bu bunun sebebini yani o konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Şöyle ayın 20'sine odaklanmış Halk Kalkma Partisi. Eee büyük kongreleri var. İşte muhtemelen e, Sayın Erdoğan genel başkan olacak ve kendi karar organı ve işte bakanlar kurulu büyük oranda değişecek deniyor. E, bu motivasyon milletvekillerinin parlamentoya gelişimde gelmesi engel oluyor. Ayrıca çeden hemen sonra yani Akolevas'tan hemen sonra parlamento zemininin muhalefet tarafından kullanılması istemiyorlar. Çünkü bir ve parlamento açık olsa yediye kadar en azından muhalefet e, araştırma önerileri ve soru önerileri e, bağlamında 3-4 saat canlı olarak parlamento kürsüsünü e, Türkiye'nin temel sonları kursa kullanma imkanına sahip olacak. Olacaktı. Mesela dün e, Diyarbakır'daki çünkü, o iki e? çocuğun ölümüyle ilgili galiba değil mi? Evet o, o konuşulacaktı. Ben Bende konuşmalardan bir tanesi de bendim. Ancak tam cesara geldiği zaman e, başkan e, parlamentoda çoğunluk yoktur dedi. Her zaman yapılan bir şey midir başkan bu? Ya, yani Adalet ve Kalkmak Partisi çoğunluğunun istediği zaman yapabileceği bir şeydir ama e, bu kadar çok sık kullandığı e, ve parlamentoyu tamamen görünüm olarak da başkanlık parlamentosu görünümüne şimdiden kavuşturucu başka bir ortam olmamıştı. Hani biz... Çünkü parlamento ortamı çok açık ifade edeyim. Bakanlar Kurulu sıralarında tek bir bakan yok. İşte başkanlık rejiminde de böyle olacak. Bakanlar Kurulu olmayacak meyisten seçilmediği için. Ve adalet parlamentoda saysanız yani 50, -50 milletvekilleri 60 milletvekili ancak toplamda vardı. Muhalefet milletvekilleri vardı tabi ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir parmaklarını geçmeyecek kadar milletvekili bağlı ve dolayısıyla kapandı. Biz de e, dediğim gibi yani hem CHP hem HDP grup önerilerini tartışma imkanı olamadı parlamentoda. Zaten biliyorsunuz bu e, anayasa değişikliğiyle ilgili e, anayasacıların e, bilim insanlarının açıklamalarında e, bu anayasal değişiklik yapıldıktan sonra artık parlamentenin, parlamentonun çok e, işlevsiz kalacağını ve bir süre sonra partilerin de fonksiyonlarını yitireceğini söylüyorlardı. Çünkü yani bütün kararları bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceğini ee, meclisin e, işlevsiz hali yani göstermelik bir kurum haline geleceğini söylüyordu. Bu tabloda birazcık bunun sinyallerini e, gösteriyor sanıyorum. Evet yani parlamento yani hem var hem yok olacak. Yani şeklen var ama yetki görev e, ve yani gerçek bir yaslama çalışması anlamında olmayacak maalesef. Evet. Şimdiki olduğu gibi yani. Evet. Şimdi filan bunu yapıyorlar yani şu anda anayasa iş o değil. Ama fiilen o görüme şimdiden Türkiye'yi razı etme ve alıştırma çabası içerisindeler. Peki Sayın Başkan, bağlandığınız için ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben, Belki de zaten bu konuyu daha sonra sizlerle hem parlamenter hem hukukçu olaraktan bir daha konuşma imkanı buluruz diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben, ve zaman ayırdığınız için. Ben de Yenilere selam Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet. Bu konuyu belki ikinci bölümde Sayın Profesör Mithat Sancar Hoca ile de konuşacaktık. Ama şimdilik ona bağlanamadık. Konumuza geri dönüyoruz ve aynılalım. <Gülüyor> Yine bu ben bir daha konuşmamak üzere bir şey söyleyeceğim artık konuşalım, son sözlercemin <gülüyor> olmalı çünkü çok şey söylemesini bekliyorum kendisinden. 2000 tarihli İstanbul Barosu'nun Kopenhag kriterleri Avrupa Birliği ve Ar Avrupa Konseyi'nin ortak bağı mıdır ortak kuralı mıdır araştırması paneli yapıldığında kabulü diyor ki dört tane olasılık var en kötüsü. Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından kendisine verilen ev ödevini yapmadığı için Avrupa dışında kalması. Kendi insanı ve ülkesi kaybeder, devleti de saygınlığını kaybeder diyor. Kötüsü ev ödevini en az derecede yapmış olmasına karşın zoraki de olsa Avrupa'ya kabul edilir. O zaman da ikinci sınıf üyesi olur Avrupa Birliği'nin bu marifet değildir. İyisini şöyle değerlendirmiş toplumsal sorunları çözmeye yönelik reformları kendi iradesiyle gerçekleştirdiği halde Avrupa'ya kabul edilmeyebilir. O zaman insanı kazanır devleti de uluslararası düzeyde saygın bir yer alır Avrupa Birliği'ne girmek şart olmasa da diyor ama daha iyisi kurumlarını yenilemede Avrupa'nın da ötesine geçer onurlu ve ulusal kimliğini koruyan bir Avrupa Birliği üyesi olur diyor. Tabii daha iyisi diyor en iyisi demiyor en iyisini hayat boyu insanlık tarihi boyunca <gülüyor> aramaya devam ediyor. Sence bir Avrupa Birliği uzmanı olarak bu iyilikler kötülükler daha iyiler mevcut durum karşısında tabii 2000 yılında söylenen bir olasılık hesabı bu. Bugün 2017'deyiz Bugün ve bu az çok, önce çok... Sezgin'in söylediği şey anayasa değişikliğinin parlamenter sistemi. E, ...ne hale getirdiği ortada... ...yargının e, yürütmenin... ...tahakküm altına girmesi araç sağlaştırılmasının... ...son versiyonlarını görüyoruz... ...hepsini bir arada... E, ...ayrı ayrı ele almak gerekiyor belki ama... ...hani sen Avrupa Birliği ve... ...Türkiye ilişkileri bakımından ne söylemek... ...istersin bu konuda, olasılıklar nelerdir? Ya benim tercihim... E, ...Kaboğlu'nun... ...Kaboğlu Hoca'nın söylediği üçüncü sırada yatıyor... ...yani Türkiye, şey yapan... E, ...tercihim derken... Gerçekçi olarak gerçekçi baktığımda, baktığımda yani yakın vadede gelecek 5-10 yılda e, buraya tam üye olmak şu anda... Hayal. Evet gerçekçi değil. Hı. Yani bu olmadığı ortada mümkün olmadığı. Bize aşık değiller. E, ya zaten aşk ilişkisi yok. E, işte, tam onu söyleyeyim. Uluslararası ilişkilerde hı hı. çıkarlar vardır. Herkesin kendi çıkarları, çıkarları doğrultusunda üye olurlar. İngiltere kendi çıkarı doğrultusunda çıktı, çıktı. üyelikten. Çıktı. Şimdi... Haşlı seferlerinden beri bu aşkı... kuramadık, kuramadık. <gülüyor> Ama... E, ...yani Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanım... ...dün e, Avrupa Birliği günüyle ilgili... ...doğru bir şey söyledi, ben de aynısını tekrarlıyorum hep. Avrupa'nın içinde Türkiye. Yani Türkiye'yi... ...efendim siz Avrupalı değilsiniz, neden? İşte Müslümansınız, coğrafya olarak dışarıdasınız falan... ...bunlar saçma şeyler... E, Avrupa'nın içinde Türkiye, tarihi olarak içinde, kültürel olarak içinde. Balkanlarda Türkçe konuşuyor herkes. Yani gittiğinizde seyahate. Herkes diyeceğim. Birçok insan, Türkçe yani hmm. siz Türkçe e, yabancı dil konuşmadan. İhtiyaçlarınızı görüyorsunuz. Görebilirsin tabii. Yani. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da. Şimdi Moldan artık Almanya'da. Almanya'da <gülüyor> yani şeyi geçiyorum, oradaki Türk işçilerini geçiyorum. <gülüyor> tarihi Türkiye'den olarak burada olamadılar. bizim tarihsel... ...varlığımız var, kültürel varlığımız var... ...yani Türkiye Avrupa Birliği'ne... E, ...Avrupa Birliği'nin dışında demek... ...çok ayıp bir şey... ...çok yanlış tarihi bilmemek... ...bunu yapıyor Avrupalılar... ...çok da kızıyorum ben... E, ...hemen zamanımız varsa söyleyeyim... ...bir e, toplantıdaydı bundan... ...yedi sekiz sene önce bir Alman profesör... ...ya da üniversite akademisyendi... ...işte Balkanları anlatıyor... ...ya Türkiye yok... ...bize Balkanları anlatıyor burada İstanbul'da... ...Türkiye yok, Balkan kelimesi Türkçeden geliyor... Dedim ki siz biliyor musunuz dedim Balkan kelimesi dağlar demek, dağlık yer hı hı. demek. Haberi yok adam yüzüme baktı benim. Siz dedim nasıl anlatıyorsunuz? Ya 500 yıl kalmışız orada. 500 yıl kalan bir ülkeden siz nasıl bahsedemezsiniz? Bahsetmezsiniz. Ayıp bu. Bu yüzden yanlış bu, bu şeyler. Ee, Avrupa Birliği'ne bu iki yüzlük, Yaptıkları iki yüzlülüktür onların. Aynur Hanım bir şey söyleyecek. Sonra yok. belki de e, evet e, vedalaşıp müzikle kapatalım diye de söyleyeyim. De evet son <gülüyor> sözlerinizi söyleyeyim. Yani böyle aşk meşk ilişkisi yok. Bil. Yani bunlar, tarafta... bunlar doğru değil diyorsunuz ama yani burada. iki tarafta birbirine. Şimdi, tarafın... şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin verdiği karar ve burada insan hakları açısından, demokrasi açısından, hukukun üstünlüğü açısından Türkiye'nin bulunduğu tabloya da bakarsak yani Türkiye Avrupalı değildir demek e, çok ayıp değil. Çünkü çünkü bakın neyi konuştuk? 1945 Birleşmiş Milletleri konuştuk, 1948 İnsan Hakları Evrensel Demecini konuştuk, Roma Sözleşmesi'ni konuştuk, arkasından Roma Sözleşmesi'nin denetim mekanizması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni konuştuk. İşte Avrupa Birliği'nin ilk adı Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Birliği sürecini konuştuk. Ve bütün bunlar aslında hakikaten iki acı dünya savaşından sonra insanların yaşadığı acıları gidermek ve önlemek için azınlıkta olan insanların dil, din, ırk, cinsiyet olarak haklarının güvence altına alınması için yapılmış kurumlaşmalar ve sözleşmeler konvansiyonlar ama bugün işte konseyin verdiği karar ve bir yıldan daha fazla süredir yaptığı Türkiye ile ilgili tespitler Türkiye'nin bu Avrupa ailesi içerisinde bu hak ve özgürlükler açısından durumunu ortaya koyuyor. Yani ben burada Türkiye'nin de çok büyük eksikliklerini Hiç olduğunu... yani karşılıklı yani ...süratle Türkiye'nin normalleşe... ...normalleşmesi, normal düzene... ...dönüp... E, ...karşılıklı şeyle, Avrupa Birliği'yle ...normalleşme süreciyle birlikte... ...ki onun işaretini veriyor zaten. E, bakalım, bakalım. E, bakalım ben geliştim. o işaretleri görüyorum. O anlamda... ...mutluyum. <gülüyor> Onu da söyleyeyim ben. Evet. E, bugünkü konuğumuz... ...Cem Murat Sofoğlu'na ...teşekkür ediyoruz. Aynı ile beraber. Partik müzikle... Kapatma istedik. Yine aslında Amal Matluhi'den Naci En, Palestini dinleyecektik. Ama bir dahaki sefere e, onu dinleyicilerimize, izleyicilerimize dinletmek istiyorum. E, e, tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde.